Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vel akıbetu lil Ve salatu ve selamu ala ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم ve belli ana Rasulüna, Nabiü'l-Karim, ve nehnû aleyhikâlak min al-Şaikirin, Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Dünyaya gelişimizin gayesi ebedi saadeti kazanmak ebedi kurtuluşun müjdesini almak ve gülerek yüce Rabbimize Halikımıza Allahımıza kavuşmak muhterem tabi her her kıymetli meta pahalıdır peygamber efendimiz bu sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretleri ''Ela innes sil'atallâhi gâliye'' ''Ela innes sil'atallâhi galiye buyuruyorlar ''Biliniz ve agâh olunuz ki Allah'ın meta'ı pahalıdır.'' Duyuyor musunuz müminler? Tekrar ediyor Peygamber Efendimiz biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın meta'ı pahalıdır yani rıza almak gülerek ölmek kabri cennete çevirmek mahşerde arşın gölgesinde olmak cennete dukulü evvelinle girmek ve Allah'ın cemalini fasılasız görmek nimetlerin en büyüğü bu nimetlere ermek için de müminlerin gerçek mümin olmaları şarttır, zaruridir muhterem müminler. Acaba gerçek müminin görüntüsü ne muhterem müminler? Tabi camileri, mescitleri dolduruyoruz elhamdülillahi teala. Sırası geldiğinde söylüyoruz. 53-55 İslam devleti ve bir buçuk milyar İslam alemi diyoruz ama ilahi ölçülere göre Kur'an'ı hakime göre gerçek müminin sıfatları nelerdir 2-3 cumadır mavzumuzu mazlum, teşkil eden ayet-i kerimede Cenab-ı halik -ı buyrukları üzerinde durduk Yine ayetler üzerinde hasb hale devam ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyorlar اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ''Ancak gerçek müminler o timselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman, Allah'ın zikrini duydukları zaman kalplerinde ürperti meydana gelir. Azameti ilahiyi hatırlarlar. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tezekkür ve tefekkür ederler. Allah'ın celali karşısında, büyüklüğü karşısında kalplerinde korku ve haşyet ve ürperti meydana gelir. Muhtemelen Müslümanlar. Yani hakiki müminin ilk sıfatı iman sahibi dediğimizde bu oluyor Kur'an'a göre kalbinde haşiyet olacak Allah korkusu olacak mesuliyet duygusu olacak ahiret hissi ve arzusu olacak öyle olunca da Allah Allah Allah denildiği zaman veya Allah diyeni duyduğu zaman gönlünde ürperti gözünden yaşlar dökülecek Allah. muhterem mimiler, latife olarak söylüyorum eğer ahirette mahşerde ağlamamak istiyorsak dünyada Allah korkusuyla ağlamamız gerekir derslerde derslerde devamlı olarak işaret ettik Allah Resulü böyle buyuruyor Şakavetin dört alameti var. Bunlardan biri de gözün donuk olması, gözde yaş almaması. Dünya sevgisi, dünya hırsı, şehvetler ve nefsani arzular kalbi karartır ve gözü taşlaştırır. Bu tip insanların maddiyata bütün varlığıyla yönelmiş, Kalbinin afakını, dünya sevgisi karartmış kimselerin gözlerinden yaş gelmez. Öyleyse ben Kapı caminin muhterem cemaatına imtihan suali soruyorum. Saharlarda kalkıyor musun? Allah'ı zikrediyor musun? Cenab-ı Hakk'ın zikrini duyduğun zaman, Allah dediğin zaman gözünden yaşlar dökülüyor mu? Tam olsun hocam. Tam olsun. Bu senin söylediğin şeyler senelerdir benim yaşadığım şeylerdir. Eh, tebrik ediyorum. Mübarek olsun inşallahu teala. Mübarek olsun. Her yönüyle Allah'ın büyük lütfuna. Her yönüyle Allah'ın büyük lütfuna mazharsın. Çünkü yerine yerine göre Haşiyetullah'la dökülen bir damla yaş yanağın üzerinden yuvarlanır da toprağa dökülürse diyor Fahri Kainat, Cenab-ı Hakk kimseye cehennem ateşini haram kılar. Evet muhterem ümmetler. Evet. Hatta üzerinde durdum. Fazla da yürümek istemem ki ayetlerin kalan kısmına geçelim diyorum ama eh. Küllü aynin bakiyetun yevmel kıyamet buyuruyor Peygamber Efendimiz mahşerde bütün gözler ağlayacaktır mahşerde o korkunç günde çocukların bile sakalını bir anda ağartacak kadar dehşetin içerisinde bütün gözler ağlayacaktır illa aynen beken, beket min haşyetillah ancak dünyada Allah'ın haşiyetiyle ağlayan gözler mahşerde ağlamayacak. İki defa ağlamak yok, iki defa gülmek yok. Bakın Müslümanlar, hocamız hatırlatmadı demeyin. Dünyada, dünyada hayatını kafilane eğlenceler, kahkahalarla geçirenler Mahşer'de vallahi ağlayacaklar. Dünyada gözyaşları, huzuru, kalp ve haşyetle Mevlasına karşı ürperti duygularıyla gözyaşı dökenler, tekrar ediyorum, vallahi mahşer'de ağlamayacaklar artık. <gülüyor> Hatta latif olarak söylüyorum muhterem Müslümanlar, Abdullah bu Şerani Hazretleri kitabül levâkîh l, l, l Kutsiye, kudsiye alâ Muhammediyesinde öyle diyor. Dünyada Allah için dökülen terler var ya diyor. Dünyada Allah için terleyen insanların döktüğü ter var ya diyor. Bu terler mahşerde terlemenin keffaretidir. Cenab-ı Hak o kullarını mahşerde bir daha terletmeyecek diyor. Ter nasıl olacak biliyor musunuz muhterem Müslümanlar? Hafız-ı Münziri'nin tergib-i terhibinde bakınız, mahşer alemine dair hadislere bakınız. Mahşerde ter kiminin topuğunda, kiminin diz kapağında, kiminin kasığında, kiminin göbeğinde, ter ter ter deryası, kiminin sadrinde, kiminin çenesinde. Peygamber Efendimiz meselenin dehşetini ifade için, kayık atsan yüzdürürsün diyor terde terde kayık atsan yüzdürürsün diyor ya. muhterem cemaat tefekküre davet ediyorum ben size bazen söylüyorum Rabbim bağışlasın 48 senedir kürsüdeyim çok daraldığım anlar olmuştur beşeriz tabi çok dertlendiğim zamanlar olmuştur Kürsüye geldiğim zaman cemaatimin karşısında böyle demişimdir. Hamdolsun cemaat-ı mahşer var. Evet. veriyorum İnanır musunuz Müslümanlar? Hamdolsun cemaat-ı mahşer var deyince Hadis-i şerif nasıldı muhterem müminler? Mahşerde bütün gözler ağlayacak ancak dünyada gözyaşı döken gözler ağlamayacak ve aynen sehirat fîsebilillah saharlerde uyanıp saharlerde uyanıp yanık gönüllerle o şafak vaktinde herkes nefsani istirahatla rahatıyla meşgulken hadisi kutsi'de Peygamberi Zişan Efendimiz Rabbisinden naklen buyuruyor Hele gençler, İslam gençliği Size duyurmak istiyorum Nefsani hazını, hasna zevce ve ailesini Sıcak yatağını bırakıp Soğuk suyla abdest alıp Huzuruna bir kul durduğu zaman diyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak arşın ötesinden Meleklerine böyle lütfeder, böyle seslenir Ey meleklerim şu huzuruma durup da gözyaşıyla kuran Kitabı Kerim'imi okuyarak bana niyaz eden kulum var ya siz şahit olun ben onun geçmiş bütün günahlarını affettim buyuruyor. Yani saherde uyanıkların da gözü ağlamayacak muhterem Müslümanlar. Ya isterseniz bu mevzu açılmışken 3. maddesinde okuyub vereyim Hazreti Şerif'in ve aynen ve aynen huzzat an maharimillah o göz ki haramdan yumulmuştur. Cenab-ı mahşerde o gözü de ağlatmayacak. Caddelerde, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda İslam delikanlısı, İslam yiğiti sana sesleniyorum. Harama karşı gözüme sahip olur da aşağıya indiriverirsen, guzlat manası bu. Aşağıya başını indiriverir de benim hakkım değil. Geçen hanım yaşlıysa benim annem yerinde. Yaşıtsa benim kardeşim, küçükse benim kızım yerinde bakmaya başkasının mülküne tecavüze katiyette hakkım yok deyip de eğer bir kul gözüne sahip olursa harama bakmayan göz sahipleri müjde ediyorum mahşerde gözünüz ağlamayacak inşallah devam ediyoruz buraya bu kadar yeter muhterem Müslümanlar evet ikinci undede Cenab-ı halik Zülcelal Müminin birinci vasfı neymiş Müslümanlar? Dinlediyseniz sağlamlaştırınız. İlk defa dinleyen kardeşime de söylüyorum. Gerçek müminin görüntüsü, sıfatları. Beş sıfatından birincisi Allah anıldığı zaman kalbinde haşyet ve korku meydana gelir. Gözünden yaşlar dökülür. Hatta ben size söyledim muhterem müminler. Mahşerde yedi zümre zümre Arşın gölgesinde Allah'ın himayesinde olacaktır. O gün hiç bir himaye yok. Fama lla minshafiine vla sadib bin hamim Feryat edecekler. Şu mahşerde trilyonların içerisinde, dünyadaki 65 milyonumuzun içerisinde bir tek insan da bize arka çıkmıyor. Ve hayatımız boyu Allah yolunda şefaat edecek bir arkadaş da kazanmamışız, ha Müslümanlar Allah yolunda şefaat edecek bir arkadaş da kazanmamışız. Valla satıkın hamim. Ben bazen baya hamde dele şöyle derim muhterem Müslümanlar. Sadık dostlarımı, sadık dostlarımı görür ve hatırlarım da bir dostum hemen sağımda. ta Manisa'dan ders dinlemeye gelen bir dostum hiçbir hiç, mi, hiç o on binlerin içerisinde belki milyonların içerisinde maddi bağlarla değil Hollanda'dan Kabe'nin karşısına ve Türkiye'ye milyonlar dostum var hamdolsun hepsi Allah için Allah için maddi hiçbir bağ yok tamam mı e bunlar mahşerde Müslümanlar latife ediyorum yani. Kürsiden latife edilmez mi? Bunlar mahşerde bizi yalnız bırakmayacaklar inşallah. Hocamızı almadan cennete girmeyiz diyecekler inşallah. O kürside bizim için ömür boyu ter döktü. Bütün şartlar ne olursa olsun ömür boyu bize gerçekleri, hakkı ve hakikatı söyledi cennete giderken hocamızı almadan gitmeyiz diyecekler. Böyle umuyorum inşallah muhterem ümmalar. Ve ul'al kitabu fetaral mücrini ile müşrihi ile mimma fihi ve yekuluna ya veylatena ma li hadzal kitabi la yugadir sayratan ve la kibratan illa ahsahha. Ve vecdu ma amilu halira ve la yazlimu rabbuke ahala suretül kehfe bak bakayım mümin kardeşim herhalde olduğu gibi ayet kerimeyi orada göreceksin bütün hayatın bütün hayatın mesul olduğu mükellef olduğu reşit olduğu andan itibaren kabre girinceye kadar geçen bütün amelleri ilahi zabıt varakalarına yazılmış alın bakayım bunlar diye ellerine verilecek Müslümanlar, Dünyada güzel amel sahibi, daima sırat-ı müstakîmden, hil dişicaktan, caddeden Allah yolundan yürüyen insanlar diğer ayetlerde eline kitabını böyle sağından alınca ve yekulu ha umra kitabıye inni mulaqin فهو في الراضية diğer sure-i celil'de Gelin ey kardeşler gelin Şu benim amel defterlerime, zabut felakalarıma, karneme bir bakın yahu Cenab-ı Hak hep 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 100 bin katlayarak yazmış Müjde ediyorum Müslümanlar Bire bir değil En az <gülüyor> Bir hasene işleyene en az 10 yazın diyor Cenabı Hak Diğer ay-i cellede Meselü'l-lezîne <bir> yunfıkûne emvâlehum fî sebîlillâhi kemeseli habbetin enbetet seb'a <parla> senâbila fî kulli sünbuletin <ediyor> sünbuletin mi'atuh habbet. Vallâhu yudâ'ifu limen yeşâ. Vallâhu vâsi'ur-rahîm. Muhterem müstemevalar, bir müminin işlediği bir haseneye gerçek müminin, şu söyleyeceğimiz sıfatlarla muttasfı olan müminin işlediği bir haseneyi neye benzer bilir misiniz? Mümbit bir araziye, ehil bir çiftçinin attığı bir tohuma benzer. Yedi tane başak. Yedi başakta yüzer tane. Öyle olunca onun misaline benzer diyor. Bire yedi yüz katlanıyor. Bu da orta hali. Asgarisi on katlanıyor. Orta halinde yedi yüz katlanıyor. Yedi de kalıyor mu? Vallahu yuza'ifu limen yeşe' Allah dilediklerine yedi bin yedi milyon katlayarak Kur'an, kelamı ilahi. Acaba rakamda kalıyor mu? <gülüyor> Hatta muhterem müminler, Resulü Zişan'dan şöyle bir misal. Allah Resulü'nün mübarek femi saadetinden şöyle bir misal. Mahşerde bir kul huzura getirilir. Bakılır defterleri, zabut verakaları, amel sayfeleri simsiyah. Ateşe emir buyurur Cenab-ı Hak. Umumi tabirimizle zebaniler alırlar bunu, cehenneme doğru götürüyorlar. Yani mahkeme kararından çıkmış, Mevla'ca imza edilmiş, hatmen makviyye ateşe gidiyor. Fakat kul duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor. Kulum niye arkana bakıyorsun? Amelin belli, halin malum, mahkemeden de geçtin, şahitlerin, vuzurların, neticeyi karar belli. Niye arkana bakıyorsun? Ya Rabbi dünyadayken yüce Habibin zat-ı akdesinden böyle bir hadisi kutsi nakletmişti. Ben alimlerden duymuştum. اَنَا عِنْدَ zanni عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي Buyuruyordum ki ben kulumun zannettiği gibi tecelli ederim. Dilediği gibi zannetsin buyurmuşsun. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hatta Kutubi Sitte hadisi, Buhari, Müslim hadisi, sahih hadisi kutsi Ben bunu öğrendiğimden sonra ölünceye kadar böyle inandım ki Rabbim beni affedecek. Zannim böyleydi. Sen bu hadisi kutsî buyurmadın mı? Yoksa hocalar yanlış mı söylediler? Kul böyle yükleniyor mahşerde. Peygamber Efendimiz'in dilinden, masal değil ha haberiniz olsun. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Muhtemelen Müslümanlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki evet o hadisi kutsidir. Ben öyle buyurdum. Resulüm de en doğruyu nakletti. Hocalar, alimler de doğru söyledi. E ben zannettim ki ömür boyu Rabbim beni affedecek diye ya Rabbi. Şu halde ben de geçmiş bütün günahlarını affettim. Gir cennetime buyuracaklar Cenab-ı Hak. Muhterem Müslümanlar burada şunu söylüyorum. Kulağınız devamlı bu sözüle çınlasın. Hadisi şerif. Husnul zanni billah min husnil ibadah. Hüsnü zan, ibadetin güzelliğinden gelir. Dikkat ediyor musunuz? Kapı caminin muhterem cemaati. Husnul zanni billah min husnil ibadah. Allah'a hüsnü zan, ibadetin güzelliğinden gelir. Yoksa bir zalim, bir fasık, bir facir Allah'a ve rahmetine falan güvenmel, ona ihtiyacı yok oğlum. Ya, hani bu zalim kırıntıları var ya muhterem Müslümanlar, onların Allah'a filan hiç ihtiyaçları yok. İsterseniz bir sorun ellerinden tutun da. Peki Müslümanlar, birinci umdeyi geçtim. İkinci umdede Cenab-ı Halık-ı Zülcelal, Suretü'l Enfal'de ve dersimizin serlevasını teşkil eden Ayet-i Kerime'de böyle buyuruyor. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana. <إِمَانًا> Müminlerin, gerçek Müslümanların ikinci sıfatları, üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Kur'an okunduğu zaman, Kur'an okudukları zaman, Kur'an dinledikleri zaman, imanları ziyadeleşir, imanları coşar, imanları taşar, feizleri. Feyizleri adeta pınarlar gibi şarıl şarıl neşeler feyizle nurlar aktı. Muhterem Yani Kur'an-ı Kerim kelamullah olunca müminlere Allah'ın hitabıdır. Ya Müslümanlar. Allah'ımız gönül gözümüzü kör, idrakimizi küt kılmasın inşallah. Birine, Konya'da altı yedi tane İslami radyo var. Çoluk çocuk, Allah'ın ne büyük lütfu. İstedikleri zaman bu radyolardan İslami programlar, sözler ve nasihatler, ilahiler ve kasideler dinleyebilirler. Büyük lütuf dedim de, benim haberim yok hocam, diyor. Senelerdir Konya'da çalışan altı yedi İslami radyodan daha haberi yok. Neden haberi varmış biliyor musunuz? Televizyonu sabahleyin açıyor, akşam 24'de kadar program olarak ne gelirse. Sonu bu işin zor Müslümanlar. Ben ikaz ediyorum. Yani yarın mahşerde hocamız bize hatırlatmadı yoksa biz uyanırdık demeyin. Ben söylüyorum. Bu işin sonu zor olacaktır. Ve ben ömür boyu böyle dua ediyorum. Cennet gibi bir vatan, cennet ehli gibi bir Müslüman cemaati, iman ve İslam cemaati ve radyolar ve televizyonlar, Müslümanlar, gönül bu ya yahu, anayasamızda teminat altında söz ve kelam hürriyeti... Yani eylemin olmayacak. Bizim de zaten bir eylemimiz yok. Yapacak halimiz yok. Bizi karadan beter etmişler. Allah sonumuzu hayra getirsin inşallah. Ya ya muhterem Müslümanlar. 80 senedir bura bura bizi karadan beter etmişler. Onun için zaten bir eylemimiz falan olacak halimiz yok. Sadece söz ve fikir hürriyeti olduğu için anayasada. Evet muhterem Müslümanlar. Söylüyoruz. Söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bir ömürdür böyle söylüyoruz. Öyle bir nizam, öyle bir alem, öyle bir dünya, öyle bir Türkiye istiyoruz ki gelen bütün sesler ve görüntüler bizi Allah'a götürsün, Resulüne götürsün, ebedi saadete götürsün, manevi neşe ve, suru, neş e ve surur ayıletsin. Bu benim arzum muhterem Müslümanlar. Bilmiyorum. Kapı caminin cemaati olarak siz ne dersiniz böyle bir arzuya? Ha Müslümanlar. Ya kuşların terennümüat ve ötüşünden derelerin şırıltı ve çağlayanların şırıltısına kadar kulağımıza gelen bütün sesler bizi Allah'a götürsün istiyor. Kıraathane'den gelen çığlıklar, barlar ve kasılodan gelen çığlıklar ümmeti Muhammed'i rahatsız eden korkunç sesler Artık bitsin Allah'ım. Bizim devrimiz, bizim günümüz diyelim bir de inşallah. Teala. 71 yaşındayım. Hep ah dedik. Çocukluğumuzu çıkar verin bir tarafa. Bir de bir oh diyelim hep beraber inşallah. Efendim? Sabah namazında radyo Konya'daki İslami radyoları hatta ta İstanbul'dan. Atra radyosunu açın, Marmara radyosunu açın, o bir radyoyu açın falan, sabahleyin bir cüz Kur'an-ı Kerim. Oh, Müslüman açıyor musun? Sabah namazı vakti bir cüz, bütün radyolardan birer cüz Kur'an-ı Kerim. Bazılarından Kur'an'la açıklaması, bazılarından lafzı yok sadece açıklaması. İçine çeke çeke, beyaz, beyaz kaselerden zemzem içer gibi kelamı ilahiyi, gözün, eline tesbihini alır, zarar yok. Kur'an-ı Kerim'i zevkle ve huzurla, huşuyla radyodan da okunduğu için dinle. Evet, eline tesbihini de al. Estağfirullah'el Azim. Estağfirullah'el Azim. Estağfirullah'el Azim. Yüce Rabbim, yüce Rabbim istigfarlarımızla bizi de affettiği kullara, salihlere ilhak bursun inşallah. Ve izâ tuliyete aleyhim âyâtuhu zâdatum îmânan. Gerçek ve hakiki müminler üzerlerine Kur'an okunduğu zaman Kuran sesini dinledikçe imanları ziyadelenir. Hocam yani biz de hocayız kusura bakma ya böyle camiye geldik diye bizi mezar taşı kabul etme yani. Eymeyi hanefiye ve matüridiye göre iman ziyadelik ve nuksanlığı kabul etmez ve ibarede orada el imanu layezi duvelayan kurs iman ziyadelik ve noksanlığı kabul etmez sen Kur'an-ı Kerim dinleyince imanları ziyadelenir Kur'an-ı Kerim öyle diyormuş madem muhterem sumalar Eyme-i göre iman ziyadelik ve noksanlığı kabul eder eyme Hanefi'ye ve itikatta Maturidiye mezhebine mensup olduğumuz için iman asıl maddeleri itibariyle ziyadelik noksanlığı kabul etmez şart şart Peygamber Efendimizin gününden mahşere kadar altı şeye inanmak imandır mesela. İmanın rükünleri diyoruz. Hep beraber okuyoruz ya. Ta muhallem mektebinde çocukken okuduk Müslümanlar. Emenü billahi ve meleikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri hayrihi ve şerrihi minallahi teala beş oldu vel ba'fu ba'del mevt'i hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü imanın rükunları itibariyle hanefi mezhebine maturidiye mezhebine göre değişmez iman ziyadelik ve nuktanlığı kimse yedi diyemez beşe de indiremez müslümanlar söz açılmışken söyleyeyim ben Allah'a ve Resulüne inanırım ama Musa aleyhisselama inen Tevrat'a inanmam dese Müslüman olmaz. İsa aleyhisselama nazil olan İncil'i kabul etmem dese Müslüman, mümin olmaz muhterem Müslümanlar. Ve kütübihi diyoruz bakınız ve kitabihi demiyor. Bütün peygamberlere nazil olan kitaplara ve 124 bin enbiyanın tamamına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 Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinin huzurunda Akaitten Emali diye manzum bir eser de okumuştuk Ali Yukari'nin şerhiyle beraber orada ezberlemiştik bu beyti müridül hayri ve şerril kadihi velakin leyse erzabil muhali hayri ve şerri halk eden Allahü Zülcelal'dir ama kulun istemesi ve kesbiyle şerri razı olmayarak yaratır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 zerre kadar şerrin Allah affetmezse cezasını çekeceğiz. Onun için biz yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi masiyet ve günahların en küçüğünden de koru. Çünkü Müslümanlar La <gülüyor> sairete maali ısrar ve la kebirate maali Resulullah öyle buyuruyor. Yeah. Israr edilirse günah damlaya damlaya göl olur haberiniz olsun Müslümanlar. Israr edilirse damlaya damlaya göl olur, küçük olarak kalmaz, büyür. Ama büyük günahı bir kul işlese, sonra da ağlayarak, burun dideyi yanarak, gönlünün ateşiyle ben tövbe ediyorum, bir daha yapmayacağım Allah'ım derse, büyük günahı da Cenab-ı Hak siler ve affeder, temizler vs. Bu yolda olacağız, bu yolda öleceğiz inşallah. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim için geçen dersinde Baya birkaç hadis-i şerif okudum. Yine bir ayeti kerime ile şurada mühim bir iki hadis-i şerif var. Onu da okuyacağım. Eğer saatimiz kafi gelmezse ayetin sonuna doğru gelecek dersimizde yürüyeceğiz inşallah. -teala. Bakınız Hazreti Kur'an için yine Hazreti Kur'an ne diyor? <gülüyor> Muhterem ümmiller. Kur'an üzerinde duruyoruz niye mi çünkü İslam'ın omurgası ve anayasası Kur'an-ı Kerim İslam'ın İslam nizamının omurgası hani vücutta omurga var ya muhtemel Müslümanlar ta bağlı tırnaklarımızın ucuna kadar bu omurgadan bir ilip bir halka bir kemik oynadı mı bel yürümeyi veriyor. Şifa isteyelim. Aydın Menderes. Bu yüzden rahatsız muhterem Müslümanlar. Evet. Dört ayaklı ufak arabadan inemiyor. Evet. Kardeşimizdir. Onun için söylüyorum. Babasını 950 senelerde babasını çok severdik. Kendisine de muhabbet ediyoruz. Onun için hep beraber dua edelim. Rabbimiz ani ve hariki ve acil şifa lütfesini inşallah. Aa! Ya omurganın bir halka kemiğinde kayma oldu mu vücut devinmiyor. Hele içindeki omuriliğe zarar geldi mi tedavisi çok zor. Aynen İslam'ın omurgası omuru ve muhterem Müslümanlar hayat nizamı anayasası İslam'ın Hazreti Kur'an'dır. Onun için Kur'an'ın üzerinde çok duruyoruz. Ama hocam bazıları var ki Hazreti Kur'an'a çöl kanunu diyor ya. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri biliyorsunuz masumdur muhterem Müslümanlar masum yani ne demek masum ismette de demek ne demek Allah onu kendi gücü, kuvvetiyle korur demek. Peygamberler günah işlemezler. Peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de masumdurlar muhterem Müslümanlar. Evet. Öyle oldu. halde peygamberimiz Zişan Efendimiz bazen kalbimin üzerine bir kubar gelir, bir duman gelir, ondan dolayı Rabbime yetmişten fazla istiğfar ederim buyuruyorlar. Beşer. Bizim cinsimizden olduğu için la kadice yekum rasulun min enfusikum aziz bizim cinsimizden aziz bir peygamber günahlardan masum günahların küçüğünden de Allah tarafından korunup ismette kılındığı halde ey insanlar Allah'a tövbe ve istiğfar ediniz tövbe ve istiğfar ediniz fe inni etûbü illaha fil yevm ben her gün en az yüz defa Rabbime istiğfar ederim diyen peygamber efendimiz duyuyor musunuz gençler? Allah'ın Resulü her gün Rabbime yüz defa istiğfar ederim Abdillah ibni Mesut Hazretleri öyle buyuruyorlar bir mecliste Resulullah ile oturduk konuştuk kalktık ben diyor tespit ettim saydım bir meclisten kalkıncaya kadar 15 defa Peygamber Efendimiz Estağfirullah el-Azıyım buyurdular diyor istiğfar ettiler Günahsız, masum, tertemiz pınar suyu gibi anamızın ak sütü gibi semadan inen rahmet suyu gibi pırıl pırıl olduğu halde Peygamber Efendimiz eh beşer kusur işler fehvasınca işlemediği halde istiğfar ederdi şu halde insanoğlu dilinden istiğfarı da bırakmayacak demek istediğim şu her sınıf insan içerisinde günah işleyen olabilir muhterem Müslümanlar. Rabbimizin rahmetinden lütfundan niyaz ediyorum. Gönlünüzü masiyetle karartıp da ölü kalpli olanlardan kılmasın bizi muhterem Müslümanlar. E ne olur hocam o vakit? Yani bir müminin, bir Müslümanın veya bir insanın kalbi ölürse, ölü kalp olursa ne olur? Artık Peygamber nefesi de olsa tesir etmez Müslümanlar. Ya. Değil Tahir Hoca'nın vaazı. Değil İmam Efendi kardeşimizin hutbesi. Peygamber Efendimizin mevizası dahi olsa tesir etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim İnne ke la mevte, Sen ölülere duyuramazsın ya Muhammed buyuruyor. Bu ölüye duyuramazsın. Kabirdeki ölü değil. Ölü kalpli olanlara sen duyuramazsın gerçekleri konuştuğunda onlar bir şey almazlar diyor Allah'ın Resulü onun için kalplerin ölmesinden Allah'a sığınıyoruz öyle olunca Müslümanlar ben her fırsatta söylüyorum uyanık olalım inşallah vaktinde namazda olalım ayında oruçta olalım mevsiminde zekatlar verelim vakti geldiğinde arafatlarda gözyaşı dökelim sadakamız bol olsun zikrimiz daimi olsun elimizden Kur'an ayetleri dilimizden düşmesin Teala. böyle olunca her adım ve nefeste uyanık olan insanların kalbi uyanık olur uyanık kalpli kişiler de mahşerde azap görmeyecek ateşte yanmayacak Teala. <Gülüyor> muhterem müslümanlar latife ediyorum uyanık bir mümin Muhtesem bir mümin, salih bir mümin, güzel amelli bir mümin, aya kaysa da kazara cehenneme düşse, vallahi okulu ateş yakmaz muhterem memurlar. <gülüyor> hadisi şerif, hadisi şerif. İyi bir mümin, cehennemin üzerinden sırat köpüsünden geçiyor, salih ve nurlu bir mümin. Mümin kardeşim sana da dua ediyorum. Sen de ben de böyle nurlu mümin olalım inşallah. <gülüyor> nurlu ve günahtan sakınan bir mümin. Çünkü cehennemin üzerindeki o köprüden peygamberler de geçecek. Herkes geçecek muhterem Ve وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمٌ مَغْضِيَا Ayycelesinde bütün dil beşeriye o köprüden geçecekler. Peygamberler şimşek gibi büyük veliler, yıldırım gibi o biri elektrik gibi, diğeri ışık gibi, bazı koşarak, bazı yürüyerek, bazı düşe kalka, bazı sürünerek kafir ve münkirlere gelince John Bill demiş. <gülüyor> Muhtemel Müslümanlar ezanımızda okundu ama müezzinlere ben bazen nazlanıyorum. Eski hocalarımız böyle latife şaka ederlerdi bazen. Vağız efendi Sırat Köprüsü'nden bahsederken kıldan ince, kılıçtan keskin diye bahsedermiş. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kitaplar eski, eski muzraklı il mahallerin tarifi böyle. Böyle yaşlı bir Kürt amca dersi dinliyormuş dinlemiş dinlemiş Hocaefendi böyle ateşten sıratında böyle inceliğinden bahsedince cehennem ateşinin dünya ateşinden en az seksen defa daha yakıcı hani dünyada ateş körükle alevlendirildiği zaman pilkleri demirleri çelikleri eritiyor ya onun da seksen kat üzerinde tesirli bir ateş e, üzerindeki köprüde böyle kıldan ince kılıçtan keskin olunca amca katmış yaşlı amca Ala Hocaefendi demiş onun bir tutacak yeri falan yok mu demiş o köprünün kenarında bir korkuluk falan yok mu yürürken tutsak da yürürsek eyvallah yok demiş öyleyse beni şimdiden cumbil demiş ben? öyleyse beni şimdiden cumbil ha demiş yok müslüman yok ya dünyada kahır çektin Dünyada gözyaşı döktün Dünyada çilelere göğüs gerdin Dünyada Allah ve Resulü için mücadele ettin Dünyada herkes horul horul uyurken sen kalktın Allah dedin Servetini, servetini İslam davası için harcadın Ömrünü Allah yolunda tükettin sıhatini iman yolunda verdin O köprü, o köprü Öyle dünyadaki mikrop yükü asfaltlara denzemez, ışığı, semayı aydınlatan dişi cadde olarak sağındaki korkuluğu, solundaki korkuluğu gözünle de göremeyeceksin. Sırat o kadar geniş senin için. Kaldı ki, kaldı ki berk-ı gibi göz alan, şimşek gibi cennete geçireceksin nimete ereceksin ve cemal göreceksin teala. yalnız senden şunu istiyorum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imana ayetine kulak vereceksin Kur'an'ın anayasa olma neşesine çelik pençenle sarılacaksın yol budur hani Akif ne diyordu Allah'a dayan saye sarıl hikmete ram ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diyordu ya mümin kardeşim sende Allah'a giden yolda Allah'a giden yol açık yol, nurlu yol güneşler dolu ışıklı yol muhterem sımalar, virajsız yol, yokuşsuz, inişsiz yol doğru cennet yolu bu yolda daim olacaksın böyle olunca korku yok Teala, ben müjde ediyorum Evvelce okudum, Mevlana'dan da bir beyti okuyacağım, tamam ders kapatıyorum inşallah. Aşk eri böyle diyor. Evvelce okudum, 50 defa dinledin benden. Kafiremmen gerziyan kerdest kes derrehi imanu taat yek nefes. Eğer Kur'an ve Allah ve İslam yolunda bir kimse bir nefes alır verir, bir adım atar da zarar ederse ben kafirim diyor Mevlana. Aşk eri böyle diyor. Ya innallaha niye dayanıyor? Innallaha la yudii'u ecre'l muhsinin. Evet. İnne inna la, la nudii'u ecre men ahsana amele Kur'an'da böyle garantiler var. Bu başak sigortasına filan sigortasına benzemez bu. Allah'ın teminatı Cenabı ı, -ı zülcelal kullarının zerresini zayi etmeyecek cennetine koyup cemalini gösterecek inşallahü teala. Evet muhterem Müslümanlar bugünün sohbeti de böyle geçti. Rabbimiz cümlemize söylediğiyle ve duyduğuyla amel etme tevfikini nasip eylesin. Filistin'deki kardeşlerimizi davasında mutlak zaferi gösterip müeyyet eyleye, mansur eyleye, muzaffer eyleye inşallahü teala. Çeşenistan'daki Müslümanları, Keşmir'de ağlayan müminleri, Cezayir'de çile çeken kardeşlerimizi Cibrili ile teyit edip, aydınlık ve nurlu günlere iletip, onlar da bizi de cennette cem eyleye inşallahu teala. Evet, hepimize cennetiyle, nimetiyle iltifak buyurup, aksal gayemiz olan cemali ilahiyesini ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzetev ma yasuhun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil aleminel fatih.